95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor benim İçahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Adnan Arduman'a teşekkür ediyoruz. Bugün 26 Nisan 2023 yani Çernobil nükleer felaketinin 37. yılı. Ee, yanlış hesaplamadıysam 37 yıl e, önce e, o zamanki Sovyetler Birliği'nde e, Ukrayna e, da bulunan Çernobil Nükleer Santrali'nde o zamana kadar görülen en büyük nükleer felaket e, yaşandı. Daha sonra Fukushima 2011'de onu biraz geçti. E, ama Çernobil e, hepimizin hafızasına kazınmış en büyük felaket e, olarak devam ediyor. Çok kısa bir hatırlayalım. 26 Nisan e, 1986'da gece 1'i 23 gece sabaha karşı Çernobil'in dördüncü reaktörü e, havaya uçtu. E, bir e, test yapılırken, bir testin kontroldan çıkması üzerine ve tahminlere göre Ukrayna, Belarus ya Rusya'da toplam 9 milyon kişi doğrudan etkilendi e, yaşadıkları yerlerde. Bu nükleer felaketten çıkan radyasyondan ve Hiroşima ve Nagazaki'nin toplam yaydığı radyasyonun 200 katı e, yayıldı. Sonuçta 400 bin kişi bölgeden boşaltıldı. 200 bin kilometre bir alan Sezium 137 e, ile özellikle kontamine oldu. E, bunun toplamı e, hatta yani toplam kontamine olan yani kirlenen alanın toplamı e, 4 milyon kilometre kareye yakın e, ve Avrupa'nın toplam yüz ölçümünün %40 yaklaşık Türkiye'de dahil kontamine oldu. Ölü sayısı 31 olarak açıklandı. Sadece patlama sırasında doğrudan e, santralde çalışanların e, çalışanlardan 31 kişi hayatını kaybetti. Ama daha sonradan yapılan en düşük tahmin e, ölü sayısı tahmini Dünya Sağlık Örgütü'nün 2005'te yaptığı tahmin. 4000 ile 9000 kişinin e, aralarında çok sayıda itfaiyecinin e, işte radyoaktif atıkları temizleme ya da e, o bölgede temizlik yapma görevinde yer alan askerlerin ve itfaiyecilerin de olduğu... Ve pilotların tabii bir de şey yani. Pilotların da e, olduğu en az 4 bin 9 bin arasında insanın öldüğü. Daha sonra yapılan bağımsız araştırmalara göre, bir araştırmaya göre e, buradan yayılan kans e, kanserojen radyasyon sonucunda... Bir araştırma 16 bin kişinin, bir diğer araştırmada 30 bin ile 60 bin kişinin kanserden hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor. Yani e, tüm zamanların en büyük e, nükleer felaketlerinden bir tanesi ve biz bunu Türkiye'de nasıl e, anıyoruz 37 yıl sonra? Yarın Akkuyu da e, Akkuyu nükleer santralinin nükleer yakıt teslim töreni yapılacak. Bu 27, Mayıs 27 Nisan tarihini özellikle mi seçtiler? Niye 26'sı diyeyim mesela? Ben onu tam anlayamadım Ömer abi. Belki sen biliyorsundur. Evet. <gülüyor> 26 Nisan'da yapsalardı daha anlamlıydı. Yani bugün yapsalardı. Ee, bugün yapmayıp yarın yapmışlar. Ama olsun bu da yeterince anlamlı. Yani Çernobil'i hatırlatmak için. Ee, üstelik de Çernobil'i de işleten Rusya'daki nükleer e, şirket yapıyor biliyorsunuz. Akkuyu nükleer Santrali'ne de. Güzel bir gönderme olmuş yarın yapılacak olması. Anadolu Ajansı'nın verdiği habere göre taze nükleer yakıt teslimi töreniymiş bu. Akkuyu nükleer güç santrali sahasındaki ilk taze nükleer yakıt teslim. Taze olmayan nükleer yakıt çıkana deniyor herhalde. Peki, da... Vladimir Vladimirovich Putin'de gelecek miymiş bu devir teslim töreninde? Vallahi onu yazmıyor ama e, belki online katılır. Hibrit e, devleteslim töreni yapıyorlardır belki. Yani yarı online yarı fiziksel. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan da herhalde gitmez diye düşünüyorum. Biraz rahatsızdı e, dünkü şeyde. E, bu kadar önemli bir tören biraz e, düşük e, seviyede temsille geçebilir eğer Putin'de gelmiyorsa. <gülüyor> diye düşünüyorum. E, sonuçta şöyle bir Anadolu Ajansı haber vermiş. Türkiye'ye getirilecek olan yakıt çubukları Akku'yu NGS'nin faaliyete geçmesiyle bir buçuk yıl boyunca elektrik üretiminde kullanılacakmış. Kullanım ömrünü tamamlayan nükleer yakıt çubukları önce reaktör bölgesinde hazırlanan bir havuzda soğutma işlemine alınacakmış. Ardından da hazırlanan özel bir yerde muhafaza edilecekmiş. Radyoaktifatı dememişler. Ama ee, radyoaktif atığın sadece bu yakıt çubuklarının bir buçuklu içerisinde atık haline geleceğini ve e, nükleer santrenin içinde bir yerde bir depoda bekletileceğini açıkça yazmışlar yani. E, bu da güzel. E, sonuç olarak 2018'de, 3 Nisan 2018'de e, yine uzaktan bir yöntemle hatırladığım kadarıyla video konferans yöntemiyle e, Erdoğan ve Putin'in temelini attığı şeyde 5 yıl sonra inşaatı bitirmiş gibi yapıyorlar şimdi. Yani seçim öncesine böyle bir tören yetiştirmişler. Halbuki benlikler yakıtın törenle getirildiğini daha önce duymadım. Ben de, ama belki nükleer yakıt da şeyle, hibrit yöntemle online getirilecektir. Yakıt da belki onlinedir. Olabilir. Yani yakıt, yakıtı, ya yani Putin gibi i̇şte yakıtın da Moskova'da ücret. durmasında hiçbir sakınca yok bence. O da Moskova'da dursun. Evet hibrit olarak yani şey olarak buradan da bir ekranda görünsün ama teslim edildi. Şimdi burada şöyle bir e, şey yapıyorlar yani çok düşündüler mi acaba hani seçimden önce Akkuyu'yu açmış gibi yapmak için ne yapsak diye onu merak ediyorum. E, bu törenle nükleer yakıt gelince Akkuyu nükleer tesis e, olarak e, nükleer tesis statüsüne kavuşuyormuş. Yani buldukları numara da bu. Yani nükleer santrali bitiremedik ama Akkuyu'yu nükleer tesis statüsüne kavuşturduk diye herhalde konuşacaklar. Böyle bir durum. Küçük santral, küçük santral. Evet. Santral. evet. Yani maalesef e, Türkiye Çernobil'i 37 son, yıl sonra e, böyle e, anıyor. Umarım e, biz de yeni Çernobiller yaşamayız diyelim iklim değişikliği ile ilgili son haberlere hızlıca bir e, geçelim. Avrupa'da e, 2022 yılının kuraklık ve e, aşırı sıcaklar konusunda e, rekor kırdığına dair yeni bir rapor yayınlandı. Kopernik e, İklim Değişikliği Servisi'nin e, c yayınladığı rapor ki bu biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin bu konudaki resmi kuruluşu ee, diyorlar ki çok yaygın bir sıcak dalgaları e, 2022'de e, Avrupa'nın en sıcak yazını e, getirdi. Ve bu tür bir sıcak e, iklim değişikliği olmasaydı küresel ısıtma e, olmasaydı e, imkansızdır diyorlar. E toplam e, Avrupa'da e, 70 ile 100 gün arasında bir aşırı sıcak e, olmuş ve 32 derece civarında hissedilmiş genelde. E, hatta İngiltere'de 40 dereceyi ilk kez geçtiğini gördük e, diyor. E, kıtanın üçte biri e, kuraklıktan e, ve düşük yağışlardan etkilenmiş ve tarihte görülmüş en kurak yıl e, olmuş. Avrupa'daki burası çok çarpıcı. Avrupa'daki ırmakların, nehirlerin üçte ikisinde e, debi yani akış hızı e, ortalamanın altına düşmüş. E, ve e, yazın olan orman yangınları son 15 yılın en yüksek düzeyindeymiş ve Avrupa'daki Alp Dağları'nda rekor düzeyde e, buzullarda erime meydana gelmiş. E, Avrupa'nın toplamda e, kaydedilmiş en sıcak ikinci yılı olduğu söyleniyor 2022'nin ki en sıcağı galiba 2019 ee, ve beş, son 5 yıla göre e, pardon son 5 yılda ortalama sıcaklıkların e, sanayi öncesine göre 2,2 derece arttı yani küresel ortamın 2 katı e, küresel ortalama son 10 yılda 1,1 derece Avrupa 2,2 derece ısınmış e, ki bunun da işte özellikle eliniyor şimdi başlarsa ki bu sene başlayacak gibi görünüyor. 2023'te daha da büyük sıcak ve sıcak dalgaların ve kuraklığın gelme ihtimalinden bahsediyor rapor. Bunun da bizim bir an önce emisyonları durdurmamızın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söylüyor. Ben de bir ekleme yapayım yani Erik Hultas kendi sitesi Conversation'dan yollamış. Ee, yani son 10, 25 <Gülüyor> evet galiba yani 2023 Nisan'ın ok dünya okyanuslarının şimdiye kadar ölçüldüğünün en sıcak Nisan ayı olduğunu uzak arayla ve grafiğiyle beraber şey yapmış öyle bir grafik ki bu işte o <Gülüyor> Noa'dan Main Üniversitesi İklim Değişikliği Enstitüsü'nün iklim ofisinden yayınlanan bir şeyi paylaşmış. SST World diye. Yani uzak kara en sıcak ay olacak. Dünya okyanusları için ölçülmüş, ölçülecek. Ve bu benim bu gibi grafikler diyor ki gerçekten duda uçuklatıcı bir şey çıkış var grafik şey, çerçeveleri patlatırcasına yükselen bir şey var grafik benim gibi bilim insanlarını gece uyutmuyor diyor kaygılar içinde aynı şey BBC'de de BBC World haberlerinde McGrath ve Pointing'in ortak imzasıyla çıkmış Matt McGrath ve Mark Pointing'in o da zaten El Niño'nun da gelecek neredeyse kesin gibi bekleniyor ve son bu sıradaki hızda okyanus ısınması son derece büyük bir alarma sebep verdi bilim insanları arasında yol açtı. Ve alarm çanları çalıyor diyor ve bütün işte türlerin yok olması, daha fazla hortumlar, kasırgalar Deniz seviyesi yükselmeleri özellikle de buzların güney ve kuzey kutuplarında yani Grönland'da ve Antarktika'da e, denizlere yükselmesinden dolayı büyük şeyler olacağını e, su basması olacağını kıyılarda ve bir de tabii bunun en önemli sonuçlarından biri dünyadaki sera gazı emisyonlarının salımlarının yaklaşık dörtte birini hemen soğuran okyanusların bu yeteneğinin de azalacağını göstererek son derece kaygı verici bir şeye işaret ediyorlar. Evet, şimdi Avrupa'nın üzerine ve okyanus sıcaklıklarının üzerine bir de Türkiye'deki 2022 sıcaklıklarına bakalım hızlıca. Bu aslında Ocak ayında yayınlandı. Çevre Şehircilik Beklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2022 yılı iklim değerlendirmesi bu. Ee, o zaman, Şubat'ta yayınlandı daha doğrusu pardon. Ee, o zaman deprem dönemi olduğu için bunu atlamıştık. Şimdi Avrupa'nın e, şeyi çıkmışken bunu da bir hatırlayalım dedim. Ee, Türkiye'de de sıcaklıkların epey yükseldiğini gösteren bir rapor bu. 2022'nin çok sıcak geçtiğini gösteren. Burada fark şu yalnız. Hani dereceleri vereceğim şimdi ama bunu dinlerken burada verilen dereceler Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1991-2020 ortalamasına göre bir fark koymuş. Yani normali 19. yüzyıl değil ya da 20. yüzyılda değil. Son 30 yıl yani 1991 ile 2020 arasındaki e, en yakın dönemdeki 30 yılı normal kabul ederek uzun yıllar yıllık ortalama kabul ederek onun üzerine 2022'nin ne kadar sıcak olduğunu söylüyor ki 2022 yılı Türkiye ortalama sıcaklığı 14,5 dereceyle e, 1991-2020 ortalamasının 0,6 derece üzerinde gerçekleşmiş. Yani e, bu da e, düşünün yani 21. yüzyılın başına göre 0,6 derece bir ısınma zaten Türkiye'nin 1,5 derece civarında daha sıcak olduğunu biliyoruz e, sanayi öncesi döneme göre. Türkiye ortalama sıcaklıklarında diyor 2007 yılından bu yana 2011 yılı hariç pozitif sıcaklık farkları mevcuttur. Yani hep daha sıcak. Ee, bir tek 2011 hariç hep daha sıcak olmuş. En sıcak yıl 15,5 dereceyle 2010 yılı. 2022 ise 14,5 dereceyle en sıcak 7. yıl olmuş. Bu arada demin söylediğim uzun yıllar ortalaması 13,9 derece. Yani şu anda 14,5 geçen sene. Ee, 2022 yılı ortalama sıcaklıkları 19 merkezde uzun yıllar ortalamasının altında yani istasyon sayısı bu ölçüm istasyonu 19'unda daha soğuk 201'inde daha sıcak yani 220 istasyonun 201'i ortalamanın daha üzerinde sıcak çıkmış aylık sıcaklıklara bakıldığında bir tek Mart ve Mayıs uzun yılları ortalamasından daha serin olmuş. Diğer 10 ay ortalama sıcaklığın üstünde olmuş. Yağışla ilgili verilen veriler daha da vahim. Bu uzun yıllar yıllık ortalama yağış miktarı yine 91-2020 arası 573 milimetreyken mm 2022'de 503 mm ile bu ortalamanın %12 altında bir yağış gerçekleşmiş. Hatta bu enteresan. Ben 2021 daha kurak sanıyorum açıkçası. İtiraf edeyim. Ee, Meğerse değilmiş. Ee, yani 2021'den de şimdi bir kontrol ediyorum. Evet. 2021'e göre de %4 daha azmış yağışlar. Yani 2022, 2021'den daha kurakmış. Çok enteresan geldi bana açıkçası. Hani Biz öyle hissetmemiştik pek. Değil mi? Yani daha serin daha yağışlı gibi 2022 ilişkiniz demiymiş meğerse. Evet büyük bir kuraklık bizde ben buna benzer bir şeyden de bahsetme fırsatımız oldu. Yani kuraklık kuraklık vardı ama biraz geç başladı diye ben biliyorum. Yani biraz yazdan sonra başlamıştı 2022 ama demek ki o kadar büyük bir kuraklık oldu ki bütün yılın ortalama yağış miktarı 2021'in bile altında kaldı ki biliyorsunuz çok kurak bir yıldı. Ee, hatta İzmir'in kuzeyi Bursa, Şanlıurfa ve Mardin çevreleriyle Iğdır, Ağrı ve Bubba'nın doğu kesimlerinde normalin %40'ından daha fazla bir azalma e, göstermiş durumda. E, Türkiye'nin de çok ciddi bir e, şekilde e, küresel ısınmadan, iklim değişikliğinden etkilendiği görülüyor. Ee, tabi bu, bu sıcaklık artışları ayrıca da köysel ısınmaya da ısıtma ne dersek diyelim şeyde de kendini belli ortaya koyuyor net olarak yani bu çok daha yüksek sayıda ve şiddette kasırgalar hortumlar oluyor nitekim o da var Azarcıkta da mesela 3 kişi öldü. hortum görüldü evet hortum üç yaşandı mahvetti şeyi Evet, yani havaya uçan konteynerler gördük Konteyner. videolarda. Ee, bir çarpıcı şey bilgi daha var meteorolojinin raporunda. Ee, yaz ve kış ayları normalden 0,6 derece sıcak. Sonbahar 2022 sonbaharı normalden 1,2 derece daha sıcak olmuş. Yani aşırı sıcak bir sonbahar e, yaşamışız geçen sene ki hatırlıyoruz da yani öyle olduğunu herhalde bayağı sıcak bir sonbahar yaşamıştık. E, ve Ekstrem olayları da yazmışlar. Gerçi bu ekstrem olaylar e, dediği yani ekstrem aşırı meteorolojik afetler dediği şey e, mesela sıcak dalgalarına ayrıca yer vermemiş o bir eksiklik e, ya da tam olarak ben anlamadım bilmiyorum ama e, şu, yine de şu bilgi çok önemli. 2022 yılı 1030 ekstrem olayla aşırı iklim olayıyla e, tarihte en fazla sayıda e, aşırı iklim olayı yaşanan yıl olmuş. Bunun %33,6'sı şiddetli yüzde %21,4'ü fırtına, %18,5 dolu e, diye gidiyor. E, özellikle de işte bu sel, seller tabii, şiddetli yağışa bağlı sellere dair pek çok örnek var. Bu da önemli bir rapor, e, bunu da e, konuşmuş olalım. Evet ve buna rağmen de gene müjdeler verilmeye, petrol bulundu, gaz bulundu, müjdeleri veriyoruz diyorlar ki çok acayip bir durum. Bir yandan da nükleer santral e, açıyorlar, evet. böyle gidiyor. Bir e, kısa bir ara verelim. E, Harry e, herhalde en önemli aktivist şarkıcılardan biri e, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, ve Jamaika kökenli. 96 yaşında dün hayatını kaybetti. Harry Belafonte'yi açık gazetede de zaten dinledik. Evet, efsanevi bir şeydi yani. Evet. İnanılmaz. Efsanevi bir barış savunucusu, ırkçılığa karşı mücadele eden. Ayrıcılığa karşı. Ayrıcılığa şey önemli, bir, önemli bir aktivisti. E şimdi onun güzel şarkılarından biriyle kısa bir ara verelim. Ben Smart. Men Smart, Women Smarter parantez içinde yani erkek... Evet. Ama kadın daha akıllı diyecek. Ya. Dinleyelim. Harry Belafonte'den dinledik. men Smart, women Smarter. Evet, herkes ee... şey diyor diyor. Yani kadınlar çığırından, erkekler kadınları çığırından çıkarttı diyor. Bana göre aksi diyor. Aslında kadın her bakımdan erkekten akıllıdır burada. Ha başından beri böyleydi diyor sonra tanışırsın, e, hoşlanırsın birbirinden eve gidersin, evine gidersin, kapıyı kocası açar filan diyor. <gülüyor> evet Harry Belafonte'nin e, hatırlıyorum birkaç yıl önce 90. yaş gününü kutlamıştık yani demek ki 6 yıl önceymiş e, stüdyodaydık o zaman e, epey birkaç hafta Harry çalmıştık. Bugün de 96 yaşında e, hayatını kaybetti. E, bir kez daha almış olduk Kerebele Fonte'yi. Şimdi e, çok az zamanımız kaldı. E, Fiona Harvey'in Guardian'daki karbondioksit temizleme teknolojileriyle ilgili bu işte, karbon yakalama ve gömme teknolojisiyle ilgili ilginç bir yazısı var. Çok kısa ondan e, bahsetmek istiyorum. E, aslında yazı e, özellikle IPCC raporunda e, bu konunun gündeme getirilmesiyle ilgili olarak e, yazmış Fiyana Harbi anladığım kadarıyla. Özellikle de her zaman gibi İngiltere'de bu konuda bir tartışma var. Bu İngiltere'de özellikle bu e, bazı önemli iklim bilimcilerin de aralarında bulunduğu, işte Sir David King'in falan da aralarında bulunduğu e, önemli savunucuları var bu teknolojinin. Bu e, fakat IPCC raporuna Fiona Harvey bence yazının en ilginç yeri o. E, bu CCS meselesinin ve CDR denen yani karbondioksit temizleme teknolojileri denen şeylerin nasıl girdiğini yazmış. E, bu 36 sayfalık e, en son sentez raporunun politika özetinde, politikacılar için olan özet bölümünde e, Suudi Arabistan ve diğer e, petrol üreticisi ülkelerin e, bu konunun girmesi için özel bir baskı yaptığını hatta birisi demişti, Suudi Arabistan on çok deneyimli müzakereci getirdi bu toplantıya ve e, yenilenebilir Enerji'ye olan referansların çıkartılması onun yerine karbon e, yakalama teknolojilerine dair referansların girmesi için müthiş bir baskı uyguladılar ve bunun sonucunda da bu e, aslında politikacıların okuduğu en önemli kısım olan ee, özet kısmına kaç kere girmiş bu CDR e, 8 keremine girmiş galiba birkaç kere de CCS girmiş. Yani tamamen e, bir ya, bilim insanlarının söylediği bir şey değil aslında politikacıların bir baskısı sonucunda ve petrololojisi ülkelerin baskısı sonucunda girmiş bir şey. Aslında bunun bu kadar gündemde tutulmasının asıl nedeninin bir dikkat dağıtma olduğunu yani fosil yakıtların kullanılmasının e, kullanmaya devam etmenin mümkün olduğuna dair bir algı yaratmak olduğunu e, söylüyorlar. E, hatta e, bu bir teknofikstir yani bugün yapılması gereken çok daha basit şeyleri yapmayalım ileride e, bunu nasıl olsa çözeriz düşüncesi bir teknofiksin tehlikeli bir düşünce olduğunu söylüyor e, buna eleştiren iklim aktivistleri. Ancak maalesef Sir David King gibi önemli isimler de bunu savundukları için ve savunma nedenleri de şu bu arada. İşte David King diyor ki artık bir buçuk derece hedefini tutturmak mümkün değil. Tek yolu... Adem öyle, geç kaldık. Evet iş işten geçti evet. zaten diyorlar ama i̇ş çok... Geç, tek yolu bunu atmosferden telizlemektir. Başka çaremiz kalmadı. Bu tür bir teslimiyetçi düşüncenin de şey bence bu CCS meselesini biraz daha... Önümüzdeki programlarda konuşabiliriz. Evet, çünkü epey konuştuktu zaten. Yeniden, Ama çok fazla soru giden, geliyor. Evet, evet, çok evet. Çok fazla, yani bana da çeşitli yerlerde sürekli bu konu soruluyor. O yüzden belki haftaya biraz daha buna zaman ayırırız diyelim. Zamanımızı da doldurduk. Ee, gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.